Doğan Cüceloğlu'da İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Efendim ben bir konuşmacı olarak değişik okullara davet ediliyorum. Velilerle konuşuyorum ve birçok ana baba benim konuşmamdan sonra bana sorular soruyorlar. Ve bu soruların arkasında dinlediğiniz zaman genel bir yapı var. Bu genel yapıyı şöyle ifade edebilirim sizin için. Doğan hocam, küçükken hiçbir sorun yoktu. Her istediğimizi yapıyordu. O bizi seviyordu, biz onu seviyorduk. Herhangi bir sorun yoktu. Büyüdükçe, haşarılaştı. Yaramaz olmaya başladı. Artık sesimizi biraz yükseltmemiz gerekti. Bak evladım dedim. Dinledi. Biraz daha ...oyuncaklarla falan idare etmeye başladık. Ama hocam... ...şimdi öyle bir duruma geldi ki... ...artık ergen yaşta... ...söz geçiremiyoruz. Canım hocam, Doğan hocam... ...sen psikoloji profesörüsün, senin numaraların vardır... ...bize öğret. Bu çocuğu... ...nasıl manipüle edeceğiz? Dediğimizi nasıl yapacak? Lütfen hocam, çaresiz kaldık hocam. Ne olur hocam, bize yardım et. Ve... ...bakıyorum... Benim göremediğim eksik olan şey şu. Çocuğunla sohbet etme bilinci. O yok. Esas itibariyle sürekli bir annenin, babanın çocuğu denetleme ihtiyacı var. Ve evvelden çocuk gölgüze bakıyorlardı. Gu, gu diyordu. Gayet güzel gidiyordu. Sonradan ayaklar üzerine basıp konuşmaya başlayınca, yürümeye başlayınca bu yavaş yavaş zorlaştı. Çocuk ergen yaşa geldiği zaman iyice zorlaştı. O zaman işte yardıma ihtiyacım var diyor. Bana numaralarını öğret. Sen bir bilim insanısın. Vardır numaraların diyor. Ben de senin gibi bakayım ve onu denetlemeye devam edeyim. Şimdi bu denetleme konusu sürekli, Karşıma çıkan bir şey. Ve değerli izleyenler, geçen hafta konudan rica ettim. Celal Kadri Kınoğlu. Celal Kadir Kınoğlu. Celalciğim hoş geldin. <gülüyor> Efendim, Merhaba. o kadar güzel bir etkileşimimiz oldu. Öyle güzel bir enerji oldu ki seni yeniden davet ettim ve teşekkür ediyorum geldiğin için. Bugün de biz değişik konularda sorular sormak üzere yola çıktık, betereler sorduk ve gençlerimiz siz de hoş geldiniz. Ve daha önce dediğim gibi sorularınız, düşünceleriniz, paylaşacak şeyleriniz olduğu zaman lütfen mikroforu ele alın ve sorunuzu açık seçik ifade edin. Şimdi çocuklarla yetişkinler etkileşim kurarken bu çocuk yetişkin etkileşimi acaba nasıl oluyor? Yetişkin çocuk etkileşiminde biz nasıl bir manzara görüyoruz? Onu öğrenmek istedik, keşfetmek istedik ve çıktık, sorduk. Bakalım ne dedi vatandaşlarımız? Çocuğuna yardım eden bir anne ve baba... Sizce iyi bir anne baba mıdır? Ne kadar ne derece yardım ettiğine bağlı. Neden? Bazen de çocuğu şöyle bırakmak lazım. Düşsün düşerek öğrensin diye. Gerekli yerlerde eğer yardım yapıyorsa doğru ama aşırı derecede yardım yapıyorsa çocuğu tembelliğe alıştırır. Neden? Her şey babadan anneden bekler çocuk. O şekilde tembelliğe alışır. Ne konuda yardım edecek? Her konuda. Her konuda yardım olmaz zaten de. Ee, bir yerde kötülük yapar ama gerektiği yerde yardım etmeli. Neden? Ee, nedeni yok, <gülüyor> anne baba olunca göreceğiz. Tabii çok aşırı yardım etmek de güzel değil çünkü onlar o zaman kendine yardım edemez hale gelirler. Neden? Çünkü onlar da öğrenmeli bunu. Mutlaka, mutlaka yol gösteren, yardım eden baba iyi bir anne babadır ama her konuda değil. Yani çocuğun bir olumsuzluk istemesi durumunda da yardım etmesini iyi anne babadır diyemezsiniz. Baba ben sigara içeceğim, Al oğlum parayı da git hiç olmaz. <gülüyor> evet, vatandaşımız hakikaten farkında olduğu şeyleri bildiği kelimelerle ifade etmeye çalışıyor. <gülüyor> Cenal'cığım yeniden hoş geldin. Benim e, bu programın yapımcısı Polat Doğru arkadaşım konuşmamızda bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi, ya, bana öyle geliyor ki dedi. Sanki anne babalar çocuklarına kendi projeleri gibi bakıyorlar dedi. Çok etkilendim bundan hakikaten. Evet, kendi planlarını o çocuğun üzerinde uygulama eğilimleri var, böyle bir şey var. Hatta kendi başaramadıklarını. Kendilerine sıra gelmemiş olabilir. O özgürlüğü elde edememiş olabilir. Bir kere bu var. O yüzden kendi başarısızlıklarını, bence kendi komplekslerini o çocuğun e, hayatında yok etmek, onu alkışlamak ve evet birinci turda halledemedim ama çocuğun benim yerime yaptı <gülüyor> gibi bir şey olabilir. Celal'cığım ben Silifke'liyim. Ee, Silifke'de şoför Kemal dediğimiz bir arkadaşımız vardı. Bana Doğan abiler. Şimdi arkadaşlar bir keresinde Silifke'ye gittim. İki haftalık oğlu. Oğlan babası. Şimdi o yarıya göre biliyorsunuz çok önemli. Ziyarete gitti, Doğan abi tanıttı. Çocuğun adı Orhan. Orhan dedi. Makine mühendisi yapacağım dedi. Şimdi bebeğe baktım. Bebek. Yani bebekliğini yapıyor. Dedim. Kemal niye? Hikayesi var abi dedi. Bu intikam alınacak diyor. Gerçekler. Bu intikam alınacak. <gülüyor> hikayesi var dedi. Yani ben arkadaşlar hikayesi ne dedim. Benim sevdiğim kızı bir makine mühendisine verdiler dedi. <gülüyor> Şimdi yani nereden başlayacağını bilemiyorsun hakikaten. Komedi bu. Yani içimdeki duygu şu. Sopaya al gir. Olan <gülüyor> bu adamı evire çevire bu çocuk senin Beklentilerini gerçekleştirmek için bu dünyaya gelmedi. Bu çocuk kendi ayakları üstünde var olmak için geldi. Ama Celal'cığım, arkadaşlar bakın, ben kendim böyle bir bilince çok soruları ulaştım. Bakın ben Türkiye'de psikoloji bölümünü bitirdim. İki yıl asistanlık yaptım, Amerika'ya gittim ve Charles Oz adında bir profesörüm. Araştırma standını yapıyorum. Üç kişiyiz. Bir cumartesi gittim, Aa, baktım arkadaşlarım gelmiş, onlar da çalışıyorlar. John, Gary ve Gary 11-12 aylık bir oğlu var, onu da getirmiş. Çocuk yer halı emekliyor. Şöyle bir koltuk var, ona da çıkmak istiyor. Nasıl? Kedi gibi yapışıyor böyle bacağını atıyor, atıyor. Pat kıçın üstüne düşüyor. Uğraşıyor uğraşıyor patkaçının üstüne düşüyor. Şimdi ben oradan bakıyorum. Üç dört beş denedi. dayanamadım Kalktım. Gittim. Koltuğun altından tuttum. apa dedim. Onu koltuğa çıkardım. Çok mutluyum. Ben onun amcasıyım. O da benim yeğenim. Koltuğa çıkmak istiyordu. Çıkardım. Şöyle döndüm. Babasına bir baktım. Gayet mutluyum. Amcalık rolümüzü yaptık. Baktım Gary rahatsız. Babası rahatsız. Niye yaptın dedi. Çıkmaya çalışıyordu dedim. Ben de biliyorum çıkmaya çalışıyordu. Sen niye yaptın dedi. İlk içimden geçen şu oldu. Ulan bu cavurlar çok tuhaf. <gülüyor> bu oldu içimden geçen. İyilikten anlamıyorlar. Sen dedi ne yaptığının farkında mısın dedi durdum. Bak dedi o belki 15 dakika, belki yarım saat, belki bir saat uğraşacaktı ama o koltuğa çıkacaktı. Biliyorsun dedi ben kitap okuyorum. Bir gözüm onda, bir gözüm kitapta. Ve o dedi çıktığı zaman dönüp bana bakacaktı. Gerçekten de öyle. Vaka verdi hemen çocuklar. Tabii yaptım. Yaptım. işte. Ve bir tanık isterim evet, hayatlarında. Evet. Ve onun bilincinde baba. Ve o zaman ben dedi başardın diyecektim. O zaman dedi o inecekti. Yeniden çıkmaya yavaş çalışacaktı. Bir saatte çıktığını belki yarım saatte, belki 20 dakikada çıkacaktı. Ve dedi bugün onun projesi de bu. Oradan ayrılmadan önce artık 5 dakikada çıkabilecek hale gelecekti. Onun zaferiydi bu dedi. Ve sen o zaferi çaldın dedi. Wow. Ağır konuşmuş. Düşündün Düşündüm ve arkadaşlar unutmayın ben burada psikoloji bölümünden mezun olmuş iki yıl psikolojide asistanlık yapmış biriydim. Şimdi Celalciğim bunun düşününce ben Kemal'e kızamıyorum şoför Kemal'e. Yani ki. düşünün biz yetişirken öyle bir ilişki tanımlıyoruz ki hoppa demek. Sanki sadece evet. babanın değil. Duygusalız. O hep o çok metedir. Aman çok duygusal, duygusal, duygusal. O duygu dediği ya hüngür hüngür ağlıyor ya linç ediyor. <gülüyor> yani o duygusallığın da ben çok bir akla, bir metoda, bir düşünceye dayandığını düşünmüyorum. Karşılaştığım örnekler dahilinde. Herhangi bir tartışma anında da ya duygusal hüngür hüngür ağlıyor, titriyor, lafın sonunu getiremiyor ya da karşıya saldırıyor. E o zaman bu duygusallığı metederek kendimizi alkışlayamayız yani. ...akıl hmm. eksikliği... ...ama burada sizin durumuza kim olsa düşerdi bence... Hı -hı. ...ya orada herhangi bir Türk evladı... ...gel yavrum... ...gel yazık kaldırın çocuğu... ...koşun <gülüyor> yok mu koşan zalimler... ...yani bizim bu yardımseverliğimiz... ...karşımızdaki insanın yaşamını yok etmenin sınırına kadar sürer... ...evet... ...burada çok önemli bir şeyin altını çizdi... ...karşıdaki insanın yaşamını yok etme... ...şimdi arkadaşlar... Herhalde farkındasınızdır. Ben bunu yaparken sonuç vurguluydum. O çocuğun koltuğa çıkması önemliydi benim için. O çocuğun içinde bulunduğu süreç algılamam içinde değildi. O kendini vermişti tamamıyla. Kedi gibi böyle. Nasıl deniyordu kendisini görse. O çabanın içinde çocuk yüzde yüz vardı. Ve aslında mutlu. Yani çıkamıyor ama mutsuz değil, değil. mutlu Evet. Yani savaşın içinde o Evet. mutlu o an zaten onun yaşamı o hmm. an Tabii. o anda vardı kendisini deniyordu kendisini tanıyordu koordinasyon işte o beyin kaslar ilişki içerisinde ve tam kaptırmıştı ve gayet iyi hatırlıyorum gayet iyi hatırlıyorum Koltun altından tutup hoppa dediğim zaman şöyle sanki böyle kafasından aşağıya soğuk su dökülmüş gibi böyle bir şey oldu, şaşkınlık oldu. O kendi yaşamından çıkma durumu oldu. Şimdi, bu kendi yaşamında var olmasına izin verme kavramı diye bir kavramdan bahsediyorum. Yani Çocuğun içinde büyüdüğü aile, acaba çocuğun kendi yaşamında var olmasına izin veriyor mu? Yoksa hep sonuç odaklı olarak biz Opa, opa, opa deme durumunda mızdi, değişik durumlarda. Bu kendi yaşamında var olma, arkadaşlar, size bir şey ifade ediyor mu? Kendi yaşamında var olma, kendi yaşamında az var olma, kendi yaşamında tam var olma, orta hali var olma gibi. Böyle bir ölçekten bahsedebilir miyiz? Bu size anlamlı geliyor mu? Ya tabii ki de böyle bir ölçekten bahsedebiliriz ama. Ee, ben bundan önce bu ölçeği bilebilmemiz için bu konuda bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim anne babalarımız bunun bilincinde değildi ki biz öyle olalım. Yani eğitilmemiz lazım bu konuda. Bir de yani öyle bir şey ki duygularımızla hareket ediyoruz diyoruz. Her insanın duygusu var. Fakat yeri geldiğinde bu duyguyu bastırıp mantığımızla hareket ...hareket etmemiz lazım. Yani bebeği oradan kaldırmamamız gerekiyordu. Hani onu kendi kendine öğrenmesi gerekiyordu bence. Teşekkür ederim. Şimdi çocuğa yardım etmenin de ince bir nüansı vardır. Belki o tutturulamıyor. Şöyle bir örnek vereyim ben. Mesela çoğu anne baba eğitim sistemini eleştirir. Ama çocuğun ödevlerine mesela resmini kendi yapar. O mesela yani eğitim sisteminden daha çok zarar verir çocuğa yani evet. çocuk kendi yapamıyor. Belki yani çarpı çarpı öğrensin derler ya. Evet evet. Böyle. Burada dediğinde de yine sonuç vurgulu bir yaklaşım var yani. O eğitim resmin güzel olması ve çocuğun güzel resim yapmış demeleri. O sürecin içerisinde olmasından ziyade. Bence ebeveynler şöyle yapmalı. Çocukları hata yaptığında yani düştüğünde e, onun onu elini uzatarak kaldırmak değil de ona elini uzatmak, çocuğun tutup kalkması. Hani bence ince nokta bu. Kendisinin çaba göstermesine mutlaka ve izin vermeli diyorsun. Evet. Bence bizim atladığımız konu soruların cevaplardan önemli olduğunu bilmiyoruz. Yani e, dediğiniz gibi sonuca odaklanıp o amaca giden yoldaki çabayı es geçiyoruz. Hep kısa yollar, hep o kısa devreleri arayıp duruyoruz. Çok teşekkür ederim. Sorun, yani evet. o basamakları tek tek... Çıkabilmek. Ve yaşam ondan ibarettir diyorsun değil mi aslında o basamaklarda verilen mücadele ve onun farkına varış ve ondan zevk alma hadisesi. O basamakları tek tek çıkarsak zaten geri dönüş yolunu biliyoruz. Çok Çin. önemli. kısa bu kadar bu genç yaşta bu kadar bilgelik nereden edindin? Estağfurullah. <gülüyor> canım hoş geldin evet. Şimdi söyle bir anne baba işte çocuklar doğuyorlar daha çok bizde hani genç anne baba olmuyor öyle bir durum var. Burada bir cahillik var, burada bir bilgisizlik var. Zaten çocuklar ellerini aldıklarında ne yapacaklarını pek bilemiyorlar. Böyle de bir durum var. Bir çocuk zaten çok küçük yaşta seçmeye başlıyor bir şeyleri. Ve siz ona seçim hakkı vermiyorsunuz. Düşünceleri kısıtlıyorsunuz. Özgür düşünemiyor insanlar. Ve e, ileride onlar büyüyecek, yönetici olacaklar. Onların özgürce düşünmesi gerek. Yani siz bir, bir bebeğin, bir çocuğun hangi kıyafeti seçeceğini bile belki kendi seçmeli. O onun bir özgürlüğüdür. Ya da bir çocuk mesela işte sobalı bir evdeyse sobaya dokunduğunda yandığında ona bir daha dokunulmayacağını kendi öğrenir. Evet. Yani bunlar biraz da aslında deneme yanılma yöntemiyle yapılacak şeyler ama önemli olan ebeveynlerin ne kadar bilgili olduğu. Biz bu konuda çok cahiliz. Çünkü Türkiye'de evet. farklı sosyoekonomik seviyede insanlar var. Ee, bir çocuk 5-6 yaşında piyano ders almaya başlarken bir çocuk tarlada yetişiyor. Evet. Yani burada çok... Değişik durumlar var. Evet. Fakat zannetmek ki tarlada yetişen öbüründen çok geri kalmış i̇şte, durumda diye. İşte orada da bir terslik var aslında. Çok güzel. Ee, Akın senin söyleyeceğin bir şey var. Bence bizim toplumumuzda karıştırılan şu. Çocuğa balık tutmayı öğretmek mi yoksa ona balığı vermek mi? Evet. Bu ayrımı yapabilsek belki birçok problem giderilmiş olur. Evet. Rica ederim Şevineciğim bir bu Roma İmparatoru Marcus Aurelius der ki bir insanın geçmişini çalamazsınız. Çünkü o geçmiştir. Bir insanın geleceğini çalamazsınız. Çünkü daha henüz oluşmamıştır. Bir insanda çalabileceğiniz yegane şey onun şimdi ve şu anıdır. Ve der ki insanların aslında zaten şimdi ve şu andan başka da hiçbir şey yoktur. Der. Tabii. Ama biz buna tiyatroda çok karşılaşıyoruz. Yani şu anın ...yaşanması gerekir tiyatroda. Hatta genç oyunculara şey denir... ...ezber oynama. Yani tekstin sonunu bilme. E, ya da nasılsa ben bu oyunun sonunda öleceğim diye... ...yavaş yavaş sen tipi hastaya bağlama yani. Şu an öyle bir durum yok ortada. Daha doktora gitmedin, o kağıdı almadın. Yani ilerisini oynama. Bu anı yaşama bilinci... ...insanın özgürlük fikriyle çok alakalı. Bu anın içini tam doldurup... ...gerçekten coşkulu bir şekilde var olmak. Yani bizim tiyatroda aradığımız bir şey... ...yaşamda da... ...özlenen bir şey bu. Yani benim anladığım şu bunda... ...yaşamının kahramanı olmak... ...yaşamının yönetmeni olmak... ...rejisörü olmak... ...yaşamının yazarı olmak... Yani ...benim hayatım... ...ya işte alın yazım bakalım artık... ...sonraki durak ne falan değil yani... ...bir dakika burada bu teksti ben yazıyorum... ...tamam annem babam seviyorum harikasınız... ...eşim arkadaşlarım ama... ...bu durum benim durumum... ...bu benim hayatım bu benim gururum... ...şu anın içini inandığım gibi doldurmak... E bu insanın savaşı olmalı. Yani evet faydalı bir şeydir ama tabii yerine göre hocam falan değil. Yüzde yüz hayatının kahramanı olmak. Ve bunun için birazcık da ölçmek biçmek gerekiyor. Yani o çocuk konusu çok ciddi hakikaten. Yani insanların bilmemeye hakları yok. Yani dünyada bütün kitapçıların rafları dolu. Eski Sakallılar kitapları yazdı. Tolstoy'lar, Dostoyevski'ler çok iyi filmler çekildi. Hiçbirini okumadan, hiçbirini merak etmeden... Ben gördüğüm gibi, hatırladığım kadarıyla artık duruma bakarız demek çok korkunç bir cinayet. İnsanın kendi yaşamını sakatlaması ve yeni bir sakat yaratması. Evet. Şimdi burada çok önemli bir kavramla karşılaşmış durumdayız. Kendi yaşamında var olmak, kendi yaşamını doldurabilmek. Ve bundan başka da bir şeyimiz olmadı hadisesi. Kısa bir ara vereceğiz. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet, değerli izleyenler, sizinle bir kapı çalma öyküsünü paylaşmak istiyorum. Bir evdeyim. Şimdi baba, afedersin Doğan Bey dedi, gitti. İki buçuk yaşında oğlu var. Odanın kapısını kapatmış, içeride bağıra çağrı oynuyor. Bum, bum, falan filan hadisesi. Böner izin istedi baba gitti kapıyı çaldı tak tak tak bekledi çocuk ne var dedi girebilir miyim neden bir şey söyleyeceğim olur kapıyı açtı girdi görüyorum böyle onun hizasına indi bak dedi şöyle şöyle şöyle şöyle yapacağız bilmem ne yapacağız falan filan yarım saat sonra dedi bilmem ne yapacağız dedi çocuk baktı olur dedi. Kapıyı kapatayım mı yine dedi. Ha ha dedi çocuk. Baba çıkarken kapıyı kapattı. Geldi benimle konuşmaya başladı. Ben şöyle. iki buçuk yaşında oğlan çocuğu. Bakın saygı. Hadisesi. Teşekkür etti. Beni dinlediğin için. Ve ben bunu bir seminerde anlattım. Şimdi cenab Anadolu insanları seminerime oturmuş. Bir tanesi bir bankanın şube müdürü. Bir ses geldi. Oho dedi. Biz iyice kaybetmişiz dedi. <gülüyor> Ve dedim ne var artık bunun arkasında bir hikaye var dedim. Var hocam dedi. Ben dedi yurt dışına gitmiştim dedi. Düşün yurt dışına gitmiş bir arkadaşımız. Gitmeden önce dedi bizim oğlan 16 yaşında ya çok bilgisayarla oynuyor diye annesi babası karar vermiş. Çocuğun bilgisayarını dolaba saklamışlar. Yurt dışından geldim diyor on gün sonra kapıdan girdim hemen diyor bizim hanım dedi ki işte gördüm işte oğlum yine çıkardı bunu kapısına ne şey kurdu ve odasına öyle bir şeyler kafam bozuldu dedi Şah diye girdim içeri çocuktu oturmuş yatağın üzerinde kitap okuyor dedi hoş geldin baba demiş ya baba demiş Girmeden önce kapıyı tıklatsaydın olan demiş ailede kapımı tıklatılır <gülüyor> şimdi. İki, dünya görüşü. Yani burada çocuğa saygı kavramıyla ilgili. Bu saygı kavramıyla ilgili nasıl bir şey yaşıyoruz, yaşatıyoruz? Bizim ilişkimizde acaba bu saygı kavramı yer alıyor mu? Ve biz çocuğumuza bir birey olarak onun yaşamında var olmasına, saygılı mıyız? Bu konuda ben merak ettim. Bir soru sorduk vatandaşımıza. Bakalım ne dediler? Hepimiz annesine babasına saygılı çocuk ne demek olduğunu biliyoruz. Peki çocuklarına saygılı bir anne ve baba denildiği zaman ne anlıyoruz? Saygılı anne baba nasıl olmuş? Çocuğunu çocuk olarak değil de bir yetişkin gibi görebilen anne baba, çocuğuna saygı duyan anne babadır. Yaşıyoruz bunları ama şimdi onu telafi edemiyorum yani. Benim de iki tane kızım var mesela. Onlara biz her ne kadar kibar davranarak istedikleri şeyleri yaparak bilmem şeylerini yerine getir ihtiyaçlarız ama onlar bize karşı şu zamandaki çocuklar şey davranıyorlar, kırıcı davranıyorlar anne ve babalarına. Biz onlara gerektiği şekilde yumuşak davranıyoruz. Halini hatırlıyoruz işleri nasıl diye sorduğumuz halde Aman diyor bundan sonra bana iş sorma baba diyor. Başım çok ağrıyor diyor. Cevap vermiyor ve konuşmak istemiyor. Biz gerekli ilgiyi gösterdik ama hiç ilgi göstermeyen ailenin çocukları ilgiyi gösteren ailenin çocuklarından daha iyidir. Şimdi ben bir yere gittiği zaman köyüme şuraya buraya çocuk gelip elime sarılıyor. Hoş geldin amca diyor. Benim kızım İstanbul'da oturuyoruz. Bir misafir geldiği zaman hoş geldin demene çekip gidiyor odasına. Çocuğun her yaptığı yani davranışları bu kötü davranışı iyi davranıştır diye ikiye ayırmamalıdır. Sebeplerini görmelidir ve çocuğun bunu bu şekilde doğru algıladığı için böyle yaptı diye düşünmelidir. Yani böyle kaba tasvirle yanlış yaptı, doğru yaptı dememelidir. Biraz duyguluğu düşünceden anlamalıdır ki inanıyorum her anne baba kendi çocuğunu tanımak isterse çok iyi tanıyabilir. Bu bayanın son bitiriş cümlesi çok etkiliydi. Her anne baba Tanımak isterse çocuğunu çok iyi tanıyabilir. Katılıyor musunuz buna? Her şeyden önce anne ve babanın çocuğuna bir şeyleri izah etme mantığı çok önemli. Biz daha çocukken başlıyoruz. Agucuk gugucuk aman da annesinin güzeli. Diye çocukla bu şekilde bile konuşulmamalı bence. Onların ne kadar düzgün cümlelerle yani ileride karşılaşacağı gibi her şeyi izah ederek konuşursak Çocuk ve aile arasında daha doğru bir iletişim olur diye düşünüyorum. Evet. Ve e, bu tanıma meselesi de e, çocuğun eğilimlerini farkına çıkarmak için aile de çaba harcamalı. Bu Çok... konuda. Ailenin böyle bir misyonu da var yani. Ama gençlerde işte ailem böyleydi, ben böyle oldum, biz görmedik böyle şeyler deyip kolayına kaçmaması lazım. Çünkü artık kitaplar yakılmıyor. Çünkü artık dediğiniz gibi herkesin elinde bir internet var, Her, kitap rafları ...dolup taşıyor. Biraz da mücadele... ...etmeyi öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Şu ailede bir de şöyle bir problem var. Saygı göstermeden saygı bekliyor. Yani eğitim ailede başlar ama... ...çocuk saygıyı ailesinden göremediği için... ...o da pek saygılı olmuyor. Evet. evet. Bu çok önemli bir... ...model. Ben bunu ana babalara... ...seminer verirken konuşuyorum. Değerli izleyenler burada çok önemli... ...bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi... Hiçbir ana baba bilinçli olarak çocuğuna dil öğretmiyor. Ama çocuk 4-5 yaşına geldiği zaman konuşuyor. Şimdi o muhteşem beyin öyle bir çalışıyor ki çocuğun çevresinde konuşulan dili konuştuğu şiveyle, konuştuğu vurgulamayla ve konuştuğu zenginlikte çocuk öğreniyor ve konuşmaya başlıyor. Çok tuhaf olur bir annenin babanın. Ay evladım konuşacak mı acaba? Konuş yavrum konuş, bak böyle konuş demesi. Çok tuhaf olur. Dersin ya bir dakika konuşmayan çocuk yok. Sen ne konuşursan onu konuşacak hadisesi. Gerçekten onun için ben bu dil modeline çok önem veriyorum. Ve senin de söylediğin oy da aslında. Eğer çocuk saygının yaşadığı bir ortamda yetişirse hiç farkına varmadan saygı göstermeyi öğrenir. Ama çocuk saygının yaşamadığı bir ortamda yetişmişse, o zaman saygı göstermez. O zaman şöyle bir durum oluyor. Biz sürekli Türkçe konuşuyoruz, kendi şiiremizle. Ama öyle bir ortama geliyoruz ki çocuğa, parlöme fransal diyoruz. Oğlum Fransızca konuş, niye Fransızca konuşmasın ya? Bedeni değildir, konuş. Çocuk şaşırıyor böyle. Ayrıca da çocuk zavallı, diyor ki, anne babam iyisini doğrusunu bilir. Demek ki bende bozukluk var, Fransızca konuşmam bekleniyormuş ama bilmiyorum. Ve böylelikle bir utanca boğulma durumu oluyor. Ondan dolayı bu dil modeli çok önemli. Ne oluyor? Çocuk hakikaten çevresinde olan biteni yansıtıyor. Şimdi üç tane farklı kişi farklı farklı şeyler söyledi. Bir tanesi yetişkin gibi davranmak lazım dedi. Öbürüsü biz dedi serbest bıraktık da ne oldu? Şimdi pişmanız. Hiç dedi, aldırmıyorlar, bencil insan oldular, çıktılar. Öbürü eğer anne baba isterse, gerçekten çocuğunu tanıyabilir ve gerçekten onunla empati kurarak ve sohbet içerisinde bir gelişim ortamı hazırlatabilir şekilde Bir tavır içerisinde Evet oldu. İşte mesaj sonucudan geldi tabii ki. Tanımak, çünkü hepsi çok farklı çocukların. Ve farklı oluşları hemen belli oluyor. Bence o farklı oluşta zaten fırsatlar da var. Yani o kimisinin tez canlılığı, kimisinin biraz çekingenliği, aynı şeyi aynı anda yansıtamaması, cevabını yetiştirememesi bilmediği anlamına gelmiyor. Onu gerçekten her saniyesini çok iyi dinlemek gerekiyor. Yani öğretmeye tanımlamaya kalkmadan önce onu dinlemek. Bu nasıl bir şarkı söylüyor, nasıl hissediyor, nasıl reaksiyon veriyor? Kendisini onun yerine koymak işte o çok zor oluyor. Çünkü bu başarılamadığında baskı kuruluyor bence çocuğun üzerinde. Ve çocuk o baskıdan kurtulmak için gerekli yalanı söylemeye başlıyor. Eğer o yalanlarla mutlu oluyorsa aile çocuk onun istediği yalanı söylüyorsa buyurun harika bir örnek var önümüzde. İdeal kukla kodlar yerleştirildi uzaktan kumanda benim elimde diyor. Ama aslında uzaktan kumanda çok yanlış bir şekilde çocuğun elinde. Tiyatroya çocuk oyunlarına anne babalar getiriyorlar çocuklarını. Bazen de çok kötü berbat oyunlar oluyor yani aptalca sahnelenmiş oyunlar. Anne baba faydalı bir iş yaptığını düşünüyor. Bak yavrum burası işte tiyatro bu da oynanan oyun. Çocuk oyuna bakıyor saçma sapan bir şey ama anne baba harika buradayız doğru. Ve orada çocuk anne babadan garip bir şekilde daha ileride olduğunu fark ediyor. Ve ben bunları avucumun içine alabilirim diyor. Ve alıyor da. Ama çocuk onu sezgileriyle yaparken kendi yaşamındaki olasılıkları ıskaladığını bilmiyor. Kim bunun suçlusu? Evet. Evet. Ve bu sen söylerken bir karikatür hatırlıyorum. Bu davranışçı psikolojide işte o fareyi koyduğunuz zaman kafese her bir basışında bir yem tanesi verilir. Fare yer. Eee... Ve genellikle psikologun bakışı e, yemi verdiğinden dolayı e, basıyor hadisesidir. Bir karikatür farenin gözüyle <gülüyor> yapılmış diyor ki psikologu şartladım diyor. <gülüyor> <Güzel>. Şimdi, <gülüyor> durumu çözdüm diyor yani fare. Evet. <gülüyor> Tabii. Hakikaten çocuklar da durumu çözüyor. Şimdi benim burada üzerinde önemli durduğum ve... Bizi seyreden değerli kişilerin ana baba olmuşsunuz veya ileride ana baba olacaksınız bilmeniz istediğim bir şey var. Şimdi bir insanın şimdi ve şu anından başka hiçbir gerçekliği yok ise o zaman biz çocuğumuzun şimdi şu anda ne olduğunun farkında mıyız? Çocuk bir şeye kendini kaptırdı mı? İlgileniyor mu? Merak ediyor mu? Vermiş mi? Buna saygımız var mı? Bu çok önemli. Çünkü bütün gelecek onun üzerine inşa edilecek ve bütün de eğer şimdi ve şu anda ne kadar kendimizsek ne kadar kendimiz olarak yaşamımızı doldurmuşsak o zaman benim bir geçmişim olacak ve keşkesiz bir geçmiş olacak. İnşallah. Zaman ayırmaları lazım. Bir de insanların zamanı yok yani. Çocuklarını sabahleyin görmüyorlar, akşam geç geliyorlar, o çocuklar uyumuş oluyor. Ancak hafta sonu belki de büyük bir vicdan azabıyla yavrum senin için paralar kazandım ama şu anda buradayım hangi oyuncağı istiyorsun diyor. O zaman da muhtemelen çocuk iyi geber o zaman diyor şu oyuncağı alıyor. Evet. Yani sevgiyi zaman içinde alması mümkün. O evet. kaliteli zaman şeyine ben çok katılmıyorum galiba bir Amerikalılıkların kitabını okumuştum yani. Sana öyle kaliteli bir saat ayıracağım ki tamam bitersin orada. Nasıl kaliteli bir zaman ki o yani haftada bir saat ne kalitesi var ki yani baba harikaydın öyle bir kalite gösterdin ki yani bütün akşamlar beni kucağına alsan bu kadar etmezdi harikasın. Evet. <gülüyor> Büyük yalan. Evet ve ben e, Celal'cığım bu değişinden işte bir arkadaşımız söylemişti bu suni gübreye benzetiyorum <gülüyor> bunu. Hormonlu domates. <gülüyor> evet yani bu hakikaten çünkü yaşamın doğallığında evet. bu doğal ürünler gibi olması gerekiyor evet. çocuğunda. Yaşamın kendine özgü bir ritmi var. Ben okullara gittiğim zaman öğrencilere soruyorum. Diyorum ki çocuklar, ya burada bir izlenim paylaşacağım. Geçenlerde üniversite öğrencilerine konuşuyorum. Birisine dedim ki sabahleyin kalktın ve uyandın. Sana sordum. Uykunu aldın mı almadın mı? Bilebilir misin? Ve <gülüyor> izleyenler cevap şuydu. Belki de Dedim kime sorman lazım ben uykumu aldım mı almadım mı diye. Celal'cığım çok hüzün veriyor bana. Gece bir şey. Üniversite öğrencisi bu. Başka birisine sordum. Aç olduğunu, olmadığını anlayabilir misin? Lokantacı benden daha iyi anlar dedi. Çok acı bir şey bu. Yani ne kadar vermişiz gücü dışarıya ki Uykum var mı yok mu, aç mıyım değil miyim onu dahi birisinin gözüne bakarak anlamam gerektiği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok yazık bu. Korkunç bu insanlık suç işte yani. Okullara gidiyorum, okula giriyorum. Çocuklar diyorum okula geliyorsunuz şimdi, öyle şey anlatıyorum. Hiç olmak istemediğiniz bir yer var. Hiç olmak istemediğiniz bu yer, sıfır diyorum. Hiç diye yazıyorum tahliye. Burada olmak istemiyorum, çıkmak istiyorum, kaçmak istiyorum. Kendinizi tam kaptırmışsınız diyorum, tahliye yazıyorum 10 diye. Olmak istediğiniz yer diyorum. Tamam kendiniz olmak istediniz. Ben buradayım. Çıkmak istemiyorum. Kapıdan sonra pencereden gireceğim. Böyle bir durum. Anlıyorlar. İşte ortada diyorum yarın burada, yarın dışarıda falan hadisesi. Şimdi diyorum siz okula geliyorsunuz diyorum. Okula ne kadar varsınız? Celal'cim şimdiye kadar hiçbir öğrenci anlayamadık ne demek istiyorsunuz diye sormadı. Bilir. Dedim bir rakam vereceksiniz. Bir tek soru sordular. Buyurun dedim. Buçuklu verebilir miyiz? <gülüyor> Abi kardeşço. Yani bir tanesine baktım. 4.8 koymuş. Ölçmüş. Evet. Tam ölçmüş. Onu evet. 5 değil. Yani. 4 de değil. <gülüyor> Şimdi ben ona baktım. Yani yani dalga mı geçiyorsun gibi baktım. O da bana baktı. Ne bakıyorsun gibi. O kadar doğal ki. Ben yaşımda ne kadar varım biliyoruz. Ve burada çok önemli bir gözlemi daha paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar İlkokul 4 İlk okul 5. Rakamlar yüksek. Orta okul rakamlar düşüyor. Yüzlerinden de belli zaten. Ve lisede artık yüzler iyice böyle... ...bizim karnımız lafa tok, çekip gitsen daha iyi olacak gibi bir tavır içerisine girmeye başlıyor. Umutsuz, yedeksiz, cansız. Evet. Ve sizin diyorum bana soracağınız sorular var mı diyorum mesela... İlkokul 1. Bütün eller kalkıyor. Hayır. İlkokul 3. 28 kişiden 27 tane el kalkıyor. İlkokul 5. 24 kişiye el kalkıyor. Ortaokul 3. 5 kişi. Ve lise 3. Hiçbir sorular yok soracaklara. Bunlar çok önemli gözlemler. Yani biz sanki bir böyle e, elektrikli süpürge gibi ana baba olarak çocuklarımızın yaşamını vuuuk diye yavaş yavaş emip kendi yaşamlarında yok etme süreci içerisine giriyormuş duygusu içerisinde. Korkunç bir şey bu. Ve o zaman kendi içinden yönetilen insan değil dışarıdan hadi yap. Şimdi şunu yapacaksın. Denilen insanlar haline dönüşme durumu oluyor. Bu eğer bir Milli felaket kavramı varsa benim gözümde ciddiyetle üzerinde durulması gereken hakikaten bizim mutlaka konuşmamız ve çözmemiz gereken bu. Ben bunu milli felaket olarak görüyorum. Yani bireyselliği yok oluyor, evet. bireyselliği ben duygusu, amaçlarım var, hayallerim var, hayatımı sahibiyim duygusu yok oluyor. Ancak ait olduğu büyük resmin sessiz bir parçası olarak işte... Dağ sıraylıyım, şuyum, şuralıyım, neredensin, buradanın falan filan gibi büyük resmi önemseyerek onu kendi gücü olarak ön plana çıkartıyor. Ve bir şeyin farkındayım, o da şu. Böyle yetişen insanlarda arkada müthiş bir öfke var. O zaman da radikal olur işte. Evet. Vurdulu kırdılı olur yani. Alttan alta müthiş bir öfke var. O öfke sadece tetiklemeyi bekliyor ve her an için patlamaya hazır Evet her an için patlamaya hazır değerli izleyenler kısa bir aradan sonra konuşmamıza devam edeceğiz Evet. Kendi yaşamında var olması bir insanın hakkı mı? En büyük hakkı. En büyük hakkı. En önemli, en öncelikli. Çünkü bunu sonra e, ailesi ya da okul ya da eğitim sistemi ona vermediğinde o gidip son derece onu diyecektim. Radikal bir kararla kendisi alıyor. Yani hiç var olamamış bir insan herhalde son kertede o şans verildiğinde canlı bomba olur. Yani o kadar değerli ve bir kerelik bir şey yapacağım ki. Önemi tartışılmaz. Müthiş bir yok oluş. Korkunç. Ama herhalde bunun dozları var. Farklı var oluşlar için. Farklı ihtiyaçlar. Ama o donanım tam olarak sağlanmalı o insana. O şanslar verilmeli. Ki o potansiyel ihtiyaçları meydana çıksın. Yani yetenekleri meselesi çocuğun. Evet. Yani nerede parlak? Hangi hareket mi zihinsel mi? Evet. Çene mi çalıyor? Ne yapıyor? Yani sonuçta bunu kedi yaşamından biliyorum. Ben çocukken iki şey çok yapıyormuşum. Bir müthiş konuşmak anlatmak. Elimde mikrofonla bandı alırlar mı sesimi? Tiyatrocu oldum. <gülüyor> bir de işte o oyuncak piyano çalmak, annemin şişleriyle kovaları çevirip davul çalmak. Şimdi bir de müzik yapıyorum hobi olarak. Caz müziğini seviyorum. Saksafon çalıyorum falan. Öyle mi? Tabii canım. Yani Aa. çocukluğumdaki bütün arzularım benim hayatım oldu. Müthiş bir şans. Evet. Ama işte bunu ne pahasına başarmak? Bunu başarmak için bir şeyleri devirmek gerekiyor mu? Yani devrim gerekiyor mu? Yani anne baba ...saygı duyuyorum harikasınız ama... ...şimdi yeni rejim geliyor derken... ...bu kanlı mı olacak, kansız mı olacak... ...basit bir geçişleme mi olacak... ...hemen alkışlanacak mı... ...sonradan mı... ...tamam peki çok istiyormuşsun herhalde denecek... ...işte orada standartlar giriyor devreye... Evet. ...nasıl bir aile... evet ...ve değerli izleyiciler... ...ben bu programı... ...nasıl bir aile konusunda konuşarak... ...kapatmak istiyorum... ...şimdi... Nelerin yanlış olduğunu gözlüyoruz. Fakat nelerin nasıl doğru yapılacağı konusunda emek vermemiz gerekiyor. Çünkü bilgi gerekiyor. Bu niyetimizin saf olduğundan eminim. Türkiye'de hiçbir ananın, babanın, çocuğunun mutsuz olmasını istediğini düşünemiyorum ben. Şimdi yakla gördüğümde de hayır. Gerçekten istiyorlar. Gerçekten kendisinden daha çok önem veriyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Ve bu niyetin, bilinçsiz oluşu yani bilginin gerektiği, becerinin gerektiğinin farkında olmayışı enteresan bir şekilde ana babaları çocuğuna en çok kötülük yapan insanlar haline getiriyor. Evet. Şimdi o zaman ne yapalım? Bir kere her şeyden önce bu programı izlemeye devam edin. <gülüyor> Kendinizi geliştirirken, peki aile ortamını kurarken ben neye dikkat edeyim? Çocuğumu yetiştirirken ben nelerin farkında olayım? Benim ısrarla altını çizdiğim bir kavram var. Bu aileyi yöneten temel değerler ne? Bu temel değerlerin bilincinde olmamız lazım. Bu temel değerler sizin, ailenizin geleceğini gösteren pusula gibi olacak. Temel değer. Bir kere... Çocuğun kendi yaşamında var olmasına saygı bir değer mi? Bunun farkında olmamız lazım. Bu son derecede önemli. Çünkü biz her şeyi o var olan kısım üzerinde inşa etmek durumundayız gerçekten. Evet. Eğer ben kendi yaşamımda yoksam, mış gibi yaşama adım atmışımdır ve benim ülkemde, 16'sında ölmüş, 70'sinde gömülen çok insan var. Çok acı bu. Gözlerinden belli. Göz ölmüş zaten. Bomboş, koyun gözü gibi. Bu temel değerler konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Temel değerler konusunda konuşurken de ısrarla ben biz bilinci değerleri üzerinde durmak istiyorum. Empati. Karşıdakinin neler düşündüğü. Nasıl algıladığı benim umurumda olmalı. Onun için iletişim içerisinde empatinin yaşaması lazım. Değerli izleyenler, ben şahsen çok zevk aldım. Celal'cığım, konuk olarak gelmeyi kabul ettiğin için ve bizimle düşüncelerini, duygunu, aklını ve bilgini paylaştığı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar... Geldiğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir zenginlik getirdiniz ve belli ki her şey kötü değil. Sizler gibi çocuklarımız da yetişmiş durumda. Sizlerle gurur duyuyorum. Değerli izleyenler size güzel bir hafta diliyorum. Bizimle birlikte olmaya devam edin. Hoşçakalın efendim.